Teknik bakımından geri kalmak dinsizlikten olmuştur, moral bozukluğundan olmuştur, efendim, kültürel dejenerasyondan radyasyonundan olmuştur. Körü batıyı taklit edenlerden olmuştur. Onların denasını hala çekiyoruz. Osmanlı Devleti'nin parçalanmasına sebep olanlar da 5. kol gibi içeride çalışıp onlardır. Hala da muzdurlılıklarının radyasyonu bize zarar vermektedir. Onlar olmasaydı efendim, çok daha iyi olurdu ama... Kur'an-ı Kerim'in üçüncü sayfasında Allah bu tipleri bildiriyor. İnsanların bir kısmı kafirlerdir. O kafirlere yeryüzünde fesat çıkartmayın dersiniz. Onlar biz fesat çıkartmıyoruz. Biz ıslah edicileriz derler diyor. O onların kuruntularıdır. İşin aslı efendim böyledir. Efendim dervişlik miskinliktir. Dindarlık efendim gerçeliktir. Epeki tarihine niye öyle olmadı? Niye efendim Şeyh Şamil ya da Rusları senelerce efendim azaklediniz kadar kan döktürdü, durdurdu. Niye efendim şeyler e, İslam alimleri kitaplar Avrupa'da okundu? Avrupa'nın Rönesans'ı ve reformu Müslümanların tesiridir. Müslümanların bahşişidir. Avrupalıların Amerika'ya bulması Müslümanlardandır. Yani o onların kılavuzları Müslümanlardı ve Afrika'nın büyük bir İslam İmparatoru'nun çocuğu 200 gemi ile 200 gemi ile deniz içindeki nehirlerden faydalanarak efendim bir başak kıtaya gitmiştir diye Amerika'yı Müslümanların bulduğunu vesikalar söylüyor şimdi. Yani gitmiş ve geri gelmiş. 200 gemi gitmiş, 3 gemi geri gelmiş. Ya telef oldu yollarda ya da gidenler orada kaldı. Orta Amerika'da ve Güney Amerika'da Müslümanların Kolomb'dan çok önce geldi. geldiği, Kolomb'un da zaten Müslüman gemiciler diğerler yerler buldu, oralarda bir şey var diye kraliçeleri öyle ihlal ettiği tarih kitaplarında biliniyor. Yani Batı'nın her türlü efendim, gelişmesi İslam sayesinde olmuştur. <gülüyor> Ama bunu Batılılar bilip bizim mutağsıp devrimazlar bilmez. Bakın Doktor Sigrid Hunken'in bir kitabı vardır Avrupa'nın üzerine doğan İslam güneşi diye Avrupa'nın nasıl geri bir durumdayken Müslümanlardan teyiz alıp, istifade edip Rörel e Sanse reformu yaptığını orada görebilirsiniz <gülüyor> çalışma ve faaliyet alanlarımızı baş yazı yazılarımızdaki hedefler doğrultusunda yapmak için izin verilmiş oluyor mu? E zaten niye yazıyor? <gülüyor> Allah doğruyu hakkı göstersin, işlesin. Yani sadece bilgi insana vevaldir. el ilnu bila amelin vebaldir. Biliyor yapmıyor vebaldir. Bilecek yapacak. Elinden geldiğince yapacak. Hem de ötekilerden çok daha fazla çalışarak. Bugün Amerika, Japonların istilası altında, kültür, şey, ekonomik istilası altında. Japonlar Amerikan şirketlerinden bile hisse senetlerini alıyorlar ve Amerika ve Avrupa'yı ekonomik yönden sarsma çalışmaları içindeler ve dünyanın yedi süper devletinden birisi durumundalar. Bunu sağlamaları aşırı çalışmalarındandır. Sherman acılıp bir 29 30 yaşında Amerika'nın New York şehrinde Manhattan iş merkezinde Amerikan iş işyerlerini dışarı saat 6'da döner sönerken. Japonların ki dört saat daha devam eder onda söner. Dört saat daha fazla çalışarak o şeyi sağlarlar. Onun için sizler de şuursuz halkımızın karşısında onların yanında en aşağı dört saat veya altı saat veya sekiz saat daha fazla çalışarak efendim, başarı kutusunda fiili gayretlerinizi göstermiş olacaksınız. Allah hakkı göstersin. Hakkı işletsin, hızasını kazandırsın, huzur, huzuruna sevdiği, razı oldu, kul olarak varmanızı nasip eylesin. Gülürme de